Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar 6. Bölüm Yazan Sesil Obri Radyoya uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Yalın Tolga Efekt Mehmet Turgut Konya sanatçılar: Anlatan Can Gürzap, Filip Nezih Alataş Diogo Semih Sergen, Perpetua Macide Tanır, Carlito Sungun Babacan, Petro Mehmet Ali Erbil, Birinci Adam Kazım Akşar, İkinci Adam Muammer Çıpa, Zeka Alpay İzbırak, Rosa Gülseren Morgan, Chico Kudret Dişdar. Sevgili atı Poli ile birlikte çiftlikte yaşayan Carlito... ...bakıcıların şefi olan babasına yardım ederek günlerini geçirir. Bir gün Poli'yi izler... ...çiftlik sahibinin boş sanılan evine girer. Burada çiftlik sahibinin deniz kazası geçiren oğlu ile karşılaşır. Filip Carlito'ya tehlikede olduğunu, izlendiğini anlatır. Filip'in peşine düşen adamlar... ...ondan ak amber denilen değerli bir madenin yerini öğrenmek istemektedirler. Carlito... Arkadaşlarıyla birlikte Filip'e yardım etmeye söz verir. Çiftliğe bakıcı olarak alınan iki adam Filip'i kaçırmak için harekete geçer. Bu girişimlerinde Carlito ve arkadaşlarını karşılarında bulurlar. Filip'in bakıcısı Perpetua, amcası Don Diogo'yu yardım için çiftliğe çağırır. Don Diogo, Filip'i sorguya çekerek Ak Amber'in yerini öğrenmeye çalışır, başaramaz. İkinci kez Filip'i sorguya çekmek için beyaz eve gelir. Perpetua onu durdurmaya çalışır. Don Diogo, Filip'in odasına zorla girer. Oysa Filip, Perpetua'ya bile haber vermeden pencereden kaçmıştır. Don Diego Perpetua'yı beyaz eve kapatır. Çiftliğe dönerek, Filip'i aramaya başlar. İşte böyle çocuklar. Durum çok önemli ama ne yapacağımı bilemiyorum. Her şeyi babana anlatsan... Onu da düşündüm ama... ...ilkinde olduğu gibi yine bana inanmaz. Babamın Don Vasco ailesine sarsılmaz bir saygısı vardır. Don Diogo'nun kaba ve sert bir insan olduğunu kabul eder de... ...bir haydut olacağına dünyada aklı yatmaz. Of, babanı inandırmak için bir şeyler yapmalı ama ne? Babamın bana inanması için ona kesin bir belge göstermeli. Bu iki adamı gözetlemek zaten güçtü. Bir de buna Diogo eklendi. Aa, şuna bakın hele. Poli değil mi bu? Poli nereden geliyorsun böyle? Boynunda bir mendil asılı bak. Evet. Dört köşesinden dizginine bağlanmış bir mendil. <gülüyor> İçinde bir de taş var. Aç bakalım Carlito. Taşın üstünde bir şeyler yazıyor. O biraz kötü yazılmış. Ee, po -po -po poliye izleyin. İmza Petro. <gülüyor> Petro'dan. Demek Petro'nun bize ihtiyacı var. Hadi hemen gidelim. Dur bakalım çika dur iş bölümü yapmalıyız. Biliyorsunuz çocuklar Don Diogo çiftlikte babamı bekliyor. Dikkatini çekmeden siz onu izleyeceksiniz. Babama neler söylediğini öğrenmelisiniz. Çika Petro'ya seninle birlikte gideceğiz. Hadi Poli hemen gidiyoruz. Bizi Petro'ya götür. ...az daha umudumu kesiyordum çocuklar, İyi ki geldiniz. Günaydın Filip, günaydın. Onu burada baygın buldum, şimdi daha iyice. Ama hiçbir şey söylemek istemiyor. Ee, Filip, buraya kadar koltuk değneksiz ve yalnız başına mı geldin? Hayır, poliyle geldim. Poliyle ha? Evet, e, ne var bunda? Onu hemen evine götürmeli. Oh, hayır, hayır, oraya dönmek istemiyorum. Seni burada bırakamayız Filip. Çok korkuyorum. Artık Diogo amcayı görmek istemiyorum. Seni geri götürmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Hayır, hayır. Anla bizi lütfen Filip. Yardım et bize. Siz beni anlayın asıl. da söz vermediniz mi? E, verdik vermesine ama... Şimdi de yüzüstü bırakıp gitmek istiyorsunuz. <gülüyor> Bak Filip dinle. Hepimiz seni savunmak için söz verdik. İşte bu yüzden seni evine götürmemiz gerekiyor ya. Yatağına dönmelisin Filip. Hastalanırsın sonra. Hayır. Belki de beyaz eve dönmek istemiyorsun. İstemiyorum. Dondiogo orada beni bulur. <gülüyor> ne yapmamız gerekiyor? Beni saklamalısınız. Hemen bir şeye karar vermeliyiz. Filip'in karnı da acıkmıştır ha Bakın aklıma ne geldi çocuklar Balıkçı köyündeki dedemin evi boş Dedem iki üç günlüğüne balığa çıktı Anahtarı da bana bıraktı Eve göz kulak ol demişti Tamam bir bu eksikti Desene saçmalıklar başlıyor Ne saçmalığı bundan güzel bir şey düşünemiyorum Ne yani Petro'nun dedesinin evinde mi saklanmayı düşünüyorsun Sevinerek kabul ediyorum ee, Bunu düşünmeliyiz Perpetua halaya da haber veririz Perpetua'ya haber verin ama Diogo amcaya asla ...bana öyle geliyor ki kötü bir işe girişiyoruz. Hem de çok kötü. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Köyden arkadaşları getireyim. Hep birlikte Filip'i götürürüz. Ee, peki Petro, ya baban Filip'i tanır da onu hemen evine götürmemizi isterse? Yo yo bunu dünyada istemem. İstemezmiş. Bunu söylemek dile kolay. Seni görünmez duruma getirecek değiliz ya. Haklısın çika. Bu oldukça güç. Sırtında pijama var Filip'in üstelik yürüyemiyor. A aklıma bir şey geldi... Ben hemen köye dönüyorum e, Daha bir karara varmadı ki Çocuklarla birlikte Filip'e pantolonla gömlek de getireceğim Onu bizim köyün çocukları gibi giydireceğim Anlıyorum Filip'i giydirdikten sonra Poli'nin sırtına yerleştiririz Biz de şarkı söyleyerek oyun oynayarak Filip'in yanında köye gideriz Böylece Filip'i kimse fark etmez Efe, Belki öyleyse ne duruyoruz Petro Atla Poli ile doğru köye Tamam çocuklar hemen gelirim Bu sabah ben buradayken Filip kaybolmuş Nasıl olur Don Diogo Evi bodrumdan tavan arasına kadar araştırdım Hiçbir yerde yok Bahçeyi de aradım Üstelik koltuk değneklerini odasında bırakmış e, Peki ya Perpetua Hiçbir şey görüp işitmemiş mi Hiçbir şey görmediğini ileri sürüyor İçi yanarak ağladığına bakılırsa Doğru söylüyor gibi geldi bana Korkunç bir şey doğrusu Acaba Don Diogo Kaçırılmış olabilir mi Bilmiyorum Çiftlik çevresinin inceden inceye aranmasını istiyorum Polise haber vereceğim ve kayboluşundan da sizi sorumlu tutacağım Filip'i bulmak için elimden geleni yapacağım Ama kayboluşuyla hiçbir ilişkimiz yok Bundan emin değilim Zeka Böyle bir şey düşünmenize izin veremem Tartışma yeter Çeneni kapa ve görevini yap Çocuğu bulmak için akşama kadar vaktim var Anlaşıldı mı? Akşama kadar Yeni evine hoş geldin Filip. Hoş bulduk. Karnın açtır seni. He? Oo hem de nasıl? Şimdilik ekmek ve kuru incirle idare edeceksin. Ama sen uyuyuluyorsun. E, yoruldu tabii. Epeyce heyecan da geçirdi. <gülüyor> Bırakalım da uyusun öyleyse. ellerinde ellerin de sıcak seni. Benimkiler gibi fazla sıcak değil. Ya bir de hastalanırsa? Merak edilecek bir şey yok. Biraz yorgun o kadar. Ben gidip Perpetua'ya haber vereyim <gülüyor> Tamam Kalito. Filip'in başından ayrılmam. Çocuklar da evi gözlüyorlar Hoşça kal Petro. Güle güle. Çabuk gel. Ben geldim Perpetua hala Carlito Filip'ten haber getirdim Filip'ten mi onu siz mi kaçırdınız sağlığı nasıl biz kaçırmadık Perpetua hala hem iyi görünüyor şükürler olsun peki nerede şimdi balıkçı köyünde Petro'nun dedesinin evinde yalnız yalnız buraya dönmek istemiyor hakkı var tabi amcası Don Diego'dan korkuyor şimdi beni iyi dinle Carlito Filip'i yüzbaşı Fernando gelinceye kadar iyi saklayın o ancak sizin yanınızda güven duyuyor Anlıyorum Perpetua hala... Yalnız bizimkiler... Aileni düşünme... Ben gidip olanları onlara anlatırım... Bilirsin bana inanırlar... Hadi sen hemen Filip'in yanına dön ve onu iyi sakla... Şimdi sana her şeyi anlatamam... Ama Filip'in ortaya çıkmaması gerek... Size güveniyorum... Onu koruyun... Hiç merak etme Perpetua hala... Elimizden geleni yapacağız... Yalnız sen de babamla konuş... Konuşacağım Kalito... Şimdi çabuk git Don Diogo... Seni burada görmezsen... Peki. Hoşça kal Perpetua hala... Patron bizi az daha kapı dışarı ediyordu Ee ne olmuş yani Bu o kadar önemli mi Çocuğu kendi hesabımız arardık Daha özgür olurduk Heh. Çocuğun bu şekilde kayboluşunun anlamı nedir kuzum Ben de kendi kendime Hep onu sorup duruyorum Öyle sanıyorum ki Filip'in hastalığı koca karının uydurmasıydı Çocuğun kaçmasına yardım etmiştir Gibi geliyor bana Perpetuayı hiç gözüm tutmadı ama Yine de kesin bir şey söylenemez eğer işe polis karışırsa bizim için iyi olmaz. Biz bu yarıştan çekilmeliyiz. Yanlış düşünüyorsun. Eğer polis bizim için iyi değilse Don Diego için de iyi değildir. Laf bütün bunlar. Öyleyse Don Diego neden polise haber vermeye gitti? Oraya gitmedi ki istersem. Neyine istersem bahse girerim. Peki diyelim ki polise haber vermeye gitmedi. Ama düşünüyor. Çocuğu bulmak istiyor. Benim küçük dedikoduları toplamaktaki yeteneğimi bilir Diogo. Olanları bize anlatmak için çıkıp gelecektir. <gülüyor> Bakıyorum kafan çalışmaya başladı Godocuğum. <gülüyor> Sana güvenmeye kalksaydı Patron mı... akşama doğru yumuşamaya başladı. Bu bize ihtiyacı olduğunu gösterir. Yalnız bu kez hizmetimizin karşılığını peşin ödemeli. Ha, anladım. Hiçbir şey anlamadım. Çocuğu bulmamız için para verecek. Kabul. Biz de bal gibi Filip'i arayacağız. O da kabul. Ama onu bulursak, hoşça kal Don o der, Filip'i alıp gideriz. Ak amberin yerini biz öğreniriz. Bizim için iki yanlı kazanç olur. Anladın mı? <gülüyor> Şimdi anladım. Çocuğun saklandığı yer hakkında bir fikrin var mı senin? Şimdilik yok. Ama Perpetua'nın gözetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Kadın er geç gidip onu görecektir Gözümüzü dört açmalıyız Ah sen olmasan benim halim ne olacaktı <gülüyor> ha? <gülüyor> Hadi şimdi çiftliğe dönüp Yeni haberler toplayalım Söylemeye dilim varmıyor ama Perpetua Filip'i henüz bulamadılar Oğlum da dönmedi Nedir bu başımıza gelenler Filip içinde oğlun içinde korkacak bir şey yok Rosa Neden yoksa bir şeyler mi biliyorsun Evet Filip çocuklarla birlikte Calito gelip haber verdi oh, Şimdi içim rahat etti ya. Hoş geldin Perpetua Anlattıklarını duydum Don Filip artık tehlikede değil Zeka bunu sen mi söylüyorsun Tabi ya ne sandın Calito'yu çok iyi anlıyorum şimdi Onu daha önceden dinleseymişim keşke Ben yine de korkuyorum şu anda içinde bulunduğumuz kötülüğü Güçlü kuvvetli üç kişi temsil ediyor Oysa hastalığın güçsüz bıraktığı bir çocukla Onu korumaya çalışan bir sürü çocuk. Hadi bakalım hadi şimdi İkiniz de sakin olun Ben de işimi rahat göreyim dostlar Müzik Oyunumuzun 6. bölümünü sunduk. 7. bölümde buluşmak umuduyla. Müzik